Bu yola aşksız girerse eğer ona İslam şeriatı gayetle ağır gelir. Bunun da sebebi şudur, hastaya bal tattırılarsa hastaya bal acı gelir. Balın acı olmasından değildir, hastanın mizacının bozukluğundandır acı gelmesi balın. Ama bir arif ve kamil ve mükemmel bir şeye intisap ederse şah ona aşkın tadını tattırır. O vakit işte onun için ateş nur olur, soğuğun şiddetini duymaz. Ateşin haraletinden haberdar olmaz, e, tarikata girmek demek, mana tarlasına muhabbet tohumunu atmak demektir. Mana tarlasına tohumu attık, e, sulamak lazım tohumu. gözeşiyle sularsak, yakın zamanda ikiden tohumun meyvası meydana gelecektir ve meyvası meydana gelecek ve meyvası yenilecektir.